Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi öğrenme süreçleri ve öğrenme kuramlarından bahsediyor olacağız. Gerçekten önemli bir yer ve sınavda çıkmasını beklediğimiz bir yer burası. O yüzden de dikkat etmenize fayda var. Bizim tabi bu konumuz aslında çok çok geniş, çok çok kapsamlı ama YKS müfredatında gerekli olan kısmını zaten anlatıyor olacağız. Şimdi önce bir öğrenme tanımı yapalım. Öğrenme nedir? Organizmada ortaya çıkan Nispeten kalıcı izli, davranış, değişikliğidir. Altını çizeceğim yerlere lütfen dikkat edin. Arkadaşlar kalıcı izli olması gerekir bir şeyin öğrenme olması için. Aynı zamanda davranışlarda değişiklik yaratması gerekir ve aynı zamanda ...yaşantıya bağlı olması gerekir. <gülüyor> yani bir şeyi öğrenmek yaşantıyla ilişkili bir durumdur. Yaşantı olmadan, deneyim olmadan öğrenme olmaz arkadaşlar. Davranış nedir? Daha önce bahsetmiştik. Davranış, organizmanın ortaya koyduğu... ...tüm etkinliklerdir. Şöyle ki arkadaşlar davranış sınavda, YKS'de iki şekilde karşımıza çıkar. Der ki soruda aşağıdakilerden hangisi, aşağıdaki davranışlardan hangisi öğrenilmiştir ya da öğrenilmemiştir. Dolayısıyla da biz davranışı incelerken iki tane başlıkta toplayacağız. Peki öğrenilmiş davranışlar hangileridir? yaşantıya dayalıdır. Kriterleri bunlar. Süreklidir. Ve davranışta değişim yaratır. Peki o halde öğrenilmiş davranışları biz hani kendi içinde ayırabilir miyiz? Ayırabiliriz. İstendik davranışlar veya istenmedik davranışlar. İstendik davranışlar insanlarda ortaya çıkan olumlu davranışlardır. İstenmedik davranışlar ise olumsuz davranışlardır. Şöyle bir örnek vereyim. Ee, ben bir öğrencimin çarpım tablosu öğrenmesini istiyorum. Ona işte yaşantılar sunuyorum. Çarpım tablosunu öğrenmesi istendik bir davranıştır. Ama aynı çocuğun küfür etmeyi öğrenmesi olumsuz ve istenmeyen bir davranıştır. Şimdi buraya geldiğimizde öğrenilmemiş olan davranışlar var. Öğrenilmemiş davranışlar arkadaşlar yaşantıya dayalı olmayan ya da sürekli olmayan davranışlardır. Bunlardan bir tanesi büyümedir. Yani büyüme ile alakalı davranışlarımız öğrenme değildir. Mesela boy uzaması. Öğrenme değildir. Bir bebeğin ayak numarası 24'ten 26'ya çıkmış. Öğrenme değildir. Burada ne vardır? Burada fiziksel bir değişimden bahsetmek gerekir. Olgunlaşma ise arkadaşlar mesela ne diyelim diş çıkarma. Tuvaletini yapabilecek düzeye gelme. Bakın olgunlaşma süreçleri genetikle alakalı olduğu için, yaşantıya dayalı olmadığı için arkadaşlar ne olacaktır? Öğrenme değildir. Refleksleri daha önce anlatmıştım. Doğuştan gelen otomatik tepkilerdir. Dolayısıyla da... <gülüyor> Doğuştan gelen otomatik tepkiler öğrenme değildir. Ne demek? Hıçkırmak, yutkunmak, değil mi? Aksırmak. Bunlar öğrenme değildir. Yaşantıyla alakası yoktur. Gelelim içgüdülere. Arkadaşlar içgüdüler hayvanlara özgü davranış biçimidir. İnsanlarda içgüdü yoktur. Çok yanlış kullanılıyor. İçgüdülerim böyle söyledi. Söyleyemez çünkü içgüdü diye bir şey yoktur insanda. E, haliyle de sadece hayvanlara özgü davranışlardan bahsediyoruz. Nedir bu mesela? Arıların bal yapması, işte ne bileyim e, ipek böceğinin koza örmesi, kuşların V şeklinde uçması. Bunları neden böyle yaptıklarını bilmiyoruz ama nihayetinde şunu biliyoruz ki otomatik olarak bu onların davranış kodlarında var. Dolayısıyla da içgüdüler öğrenme değildir. Son olarak da geçici davranışlar. Mesela bileğin burkulması ya da narkoz etkisiyle insanların yaptıkları ya da alkol işte madde kullanan insanların yaptığı davranışlar veya uyku halindeyken yapılan davranışlar öğrenme olarak kabul edilmez. Şöyle düşünün, bir arkadaşımız hastalanmış, hastayken bir insan kendine kötü hissedebilir, agresif olabilir ama biz ona Aa, bu, bu da çok agresif bir insan artık diyemeyiz. Çünkü neden? Geçici olan davranışlar öğrenme değildir. Burası çok önemli. Sınavda soru beklediğimiz yerlerden bir tanesi. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Ama şimdi çok önemli bir yere daha geliyor. Ee, Öğrenmeyi etkileyen faktörler var. Yani insanların Neye dayanarak öğrendiğini araştıran kuramcılar böyle bir sınıflandırma ortaya koymuşlar. Arkadaşlar, şimdi hikaye şu. Öğrenmeyi etkileyen üç tane faktör var. Bunlardan bir tanesi öğrenenle alakalı yani benimle alakalı faktörler. İkincisi öğretenle ve yöntemle ilgili faktörler. Üçüncüsü de öğrenme malzemesiyle ilgili faktörler diyor. Şimdi bunları yazalım. Öğrenenle alakalı faktörler. Küre özgü hazır olur. Olgunlaşma. Hazır bulunmuşluk. Genel uyarılmışlık hali, kaygı, dikkat. Yaş, zeka, aktarım ve ket vurma. Ket vurma ket hatırlıyorsun. Öğretenle ve yöntemle alakalı faktörler konunun yapısı, zaman, geri bildirim, öğrenci aktivitesi. Öğrenme malzemesiyle alakalı faktörler, algısal, ayırt edicilik, kavramsal gruplandırma, anlamsal çağrışım ve telaffuz edilebilirlik. Şimdi arkadaşlar tabii bunların ne anlama geldiğini açıklayacağım, anlatacağım. Burası önemli bir yer. Ben kitapta da bunları bu şekilde sınıflandırdım. Bu sınıflandırmanın aklınızda olması gerekiyor. Yani e, kim, neyle alakalı, neyle ilişkili bunları bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla da çok önemli bir konumuz diyebiliriz. Şimdi devam edelim. Tahtayı silelim. Allah'ım ne kadar yazmışım ya. Üf, i̇nsanın kendi yazdığını silmesi de sinir bozucu. Ben arkadaşlar biraz titiziz biz. Böyle tahtada anlatmıyoruz. Ve cifre siliyoruz. <gülüyor> o zaman bu deterjan mı? Arap sabunu. Şimdi... önce kiminle başlayalım öğrenenle ilgili faktörler. Bunlardan birincisi için ne dedik türe özgü hazır olur arkadaşlar türe özgü hazır olur genetik donanım anlamına gelir. Her türün kendine has özellikleri vardır. Mesela şöyle düşünün, e, Hazerfan Ahmet Çelebi Galata Kulesi'nden uçmayı hedeflerken e, bizim kanatlarımız yok. Nasıl uçacaktı? Yapay kanatlarla. Peki o zaman insanların türe özgü hazır oluşluğunda uçmak diye bir donanım var mıdır? Yoktur. İnsanlar uçamazlar. E, balıklar yürüyemezler. Gibi Ama insanın aynı zamanda başka türü özgü yapıları var. Düşünmek, hissetmek, konuşmak bunlar da insan türünün türü özgü yapısı. Bunu şey gibi düşünün. Bir bilgisayar donanımı var. O donanımın desteklediği şeyler öğrenilir. Ama donanımın dışında kalıyorsa öğrenme ortaya çıkmaz. Eğer bizim... İnsan türünün konuşma gibi bir türe özgü yapısı olmasaydı biz konuşamazdık. Maymunlar konuşamıyorlar değil mi? Aslında konuşma yetenekleri var ama sesleri yok. O yüzden de konuşamıyorlar gibi. E haliyle de e, nihayetinde bu türe özgü yapıyı ifade eder. Yani genetik donanımdır. İkincisi olgunlaşma. Olgunlaşma. Organizmanın bir işi yapabilecek düzeye gelmesidir. Yani nedir? Mesela soyut kavramları anlayabilecek düzeye gelmek. Bu bir olgunlaşmadır. Ya da katı yiyecekleri yiyebilecek düzeye gelmek. Bu bir olgunlaşmadır gibi gibi. Arkadaşlar genetikle alakalı bir durumdur. Hazır bulunmuşluk, Hazır bulunuşluk öğrenmeye hazır olmak anlamına gelir. Yani olgunlaşma ile birlikte bir konuda ilginiz, isteğiniz varsa öğrenme daha kolay olur. Şundan bahsediyorum. Senin kas gelişimin yeterli olabilir. Ama sen voleybol oynamayı istemiyorsan öğrenme ortaya çıkmaz. Ama voleybol oynamaya ilgin varsa, hevesin varsa voleybol ne yaparsın? Öğrenebilirsin anlamına geliyor. Yani ilgili olmak, istekli olmak, öğrenmeye hazır olmaktır. Başka bir şey, dört, genel uyarılmışlık hali. Arkadaşlar, genel uyarılmışlık hali dediğimiz şey şudur aslında. İnsan yapısında iki tane temel durum vardır. Bir tanesi panik ve dehşettir. İnsan fizyolojisinde. Bir tanesi de arkadaşlar uyku ya da gevşemedir. Burada bir de orta nokta bulunur. Şimdi genel uyarılmışlık hali şu anlama geliyor. Dışarıdaki uyarıcıları alabilme potansiyelimizdir. Tekrar söylüyorum dışarıdaki uyarıcıları alabilme potansiyelimizdir. Eğer ben yorgunsam ve uykuluysam bana biri seslendiğinde bunu duymayabilirim. Neden? Çünkü uyarıcı bana gelmez. Ama işte kahvaltınızı etmişsiniz, uykunuzu almışsınız, herhangi bir fizyolojik probleminiz yok, ortamda bir sıkıntı yok, o zaman ne olur? Ee, daha rahat algılayabilirsiniz. Çok sıcak ortamlar, çok soğuk ortamlar önemli olumsuz etkiler. Genel uyarılmışlık halini de etkiler. <gülüyor> ya da şöyle düşünün, 3 gün uyuma, uyumasanız, Panik halinde değil mi? Artık her şeyi algılamaya başlarsınız. Bu da öğrenmeyi sıkıntılı hale sokar. Başka bir şey kaygıdan bahsetmiştik arkadaşlar. Kaygı. Çok kaygınız artarsa öğrenme maalesef olumsuz etkilenir. Ancak kaygınız düşerse de öğrenme olumsuzdur. En ideali orta noktada olmaktır. Yani düşük kaygıda, yüksek kaygıda öğrenmeyi olumsuz etkiler. En güzeli, normal düzeyde bir kaygı hayata tutunmak için ve yaşamak için ihtiyacımızdır. Hiçbir kaygım olmasa hiçbir şey yapmam. Ne de olsa öleceğiz der geçerim. Ama biz ne yapıyoruz? Okuyoruz, çalışıyoruz, para kazanıyoruz, evleniyoruz. Bir, bir sürü şey yani. Dolayısıyla bunları yapıyor olmamızın sebebi Esasen nedir? E, o içimizdeki yaşama isteğinden, yaşama kaygısından kaynaklanır. Öğrenmeyi de etkiler tabii ki. Arkadaşlar dikkat dediğimiz şey, dikkat bir enerjidir. Dikkat odaklanmaktır, zihinsel bir enerji olarak karşımıza gelir. Dolayısıyla da e, dikkat öğrenmeyi olumlu etkiler. Yani ben sadece derse odaklanıyorsam bu olumlu bir şeydir. Ama dikkatiniz çok genişliyorsa, yani telefona da bakayım, televizyona da bakayım, aman şuna da laf yetiştireyim. Böyle bir şey yok. O zaman olumsuz etkilenir. Buraya bir şey yazmayacağım. Yaş ve zeka yazayım. Şimdi yaş özellikle... <gülüyor> 0-20 yaş arası... Kırımayı biraz aşabilir miyiz Esra ben Şeyden çok sıcak oldu. Bak mesela bu ne? Bu dediğim şey ne? Genel uyarılmışlık hali bu. Değil mi? Hani sıcaklığın bir şekilde bizi etkilemesi. Şimdi e, yaşta öğrenme için en ideal yaşlar 0-20 yaştır. <gülüyor> 0-20 yaşa kadar öğrenme hızı artar. 20 ile 40 yaş arasında sabit kalır. 40 yaşından sonra azalmaya başlar. Ama siz... Çok zeki bir insansanız 20 yaşına kadar artar. 20 ile 50 yaş arasında parlar. 50 yaşından sonra da gider. Yani 50 yaşından sonra pek parlak değil hayat. Ne oluyor? Bazen gerçekten 30-50 daha böyle sanki her şey iyi Evet. Onun sebebi ne? Eee dedi ki 30-50 yaş arasında daha parlak oluyor zeka. Onun sebebi şu arkadaşlar. Şu <gülüyor> tabii tabii kesinlikle öyle ama. Zeka ham bir şey. Biz 30 yaşına kadar farkındalık yaratıp zekamızı ancak işliyoruz. Ve farkına varıyoruz. Yani nasıl düşünüyorum, nasıl problem çözüyorum. Bunları çok iyi algıladığımız için öğrenme hızımız artıyor. Ya. İnsan çok değişik bir varlık. Zekaya da gelmişken zekada arkadaşlar e, tabii ki Özellikle üstün zekalı insanların öğrenme hızı daha fazla. Ama şöyle bakmıyorum. Zeka her şey değil. Sadece üstün bir zekaya sahip olmak da bizim için yeterli değil. Önemli olan gerçekten hayata adapte olabilecek, sizi ayakta tutabilecek bir zeka potansiyeline sahip olmanız. Zeka öğrenmeyi nasıl etkiler dersek sadece öğrenme hızını etkiliyor. Zeki bir insan, atıyorum bir kere okuyorsa... Normal zekalı bir insan üç kere okuyor diyebiliriz. Şimdi geldik iki tane şey var. Bunlardan bir tanesi aktarım. Arkadaşlar aktarım da olumlu aktarım, olumsuz aktarım. Aktarımın diğer adını da yazalım mı? Transfer. Bakın, aktarım demek öğrendiğim bir bilginin yeni öğreneceğim bilgiyi kolaylaştırması ya da zorlaştırmasıdır. Eğer kolaylaştırıyor ise bu nedir? Olumlu aktarımdır. Ama zorlaştırıyor ise... Bu nedir? Olumsuz aktarımdır. Olumsuz aktarım psikomotor davranışlarla ortaya çıkar. Örneklendireceğim şimdi. Olumlu aktarıma bir örnek vereyim. Mesela ee, diyelim ki bisiklet kullanan bir insanın motosiklet kullanmayı daha kolay öğrenmesi. Nedir? Bakın kolaylaştırıcı bir etki yapmıştır. Biz buna ne diyoruz? Olumlu aktarımdır. Ya da benim matematiğim çok iyi Fizik dersinde de çok başarılıyım Ne olacaktır? Olumlu aktarım olacaktır Ama burada ne olması gerekir? Psikomotor Mesela ee, Diyelim ki Manuel Telefon kullanan bir insanın Yani bizim bu tuşlu telefon kullanan bir insanın Akıllı telefona geçtiğinde zorlanması Bakın bu ne olacaktır? Olumsuz bir aktarımdır Ya da F klavye kullanan bir insanın, şuraya eksi diyelim, Q klavyede zorlanması olumsuz aktarım olacaktır. Olumsuz aktarımda psikomotor olarak zorlaştırması gerekir. Bazen şey oluyor mesela, böyle e, ya şöyle düşünün, olumsuz aktarım bizim alışkanlıklarımız oluyor. Sürekli yaptığınız şeyler sizde alışkanlık yaratıyor psikomotor anlamda ve onun... Farklı bir şekilde yapmak durumunda kaldığınızda yapamıyorsunuz. Mesela ben sağ elimle yazan bir insanım. Diyelim ki sağ elim burkuldu. Sol elimle yazmak durumundayım ve sol elimle yazamıyorum. Ne oldu? Olumsuz aktarımdır. Devam edelim arkadaşlar. Bir de bizim ket vurma kavramımız var. <gülüyor> evet. İleriye ket vurma Geriye ket vurma. Ket vurmanın diğer ismi nedir? Ay, unutmadır. Aslında arkadaşlar ket vurma zihinsel karışmadan kaynaklanır. Şimdi söylediklerimi asla unutmayın. Şöyle düşünün. İki öğrenmeden biri Diğerini engelliyorsa, unutturuyorsa bu durum bir ketvurmadır. Şöyle ki her zaman iki tane öğrenme vardır ketvurmada. O zaman şöyle göstereyim ben size. Bir eski öğrenmem vardır, bir de yeni öğrenmem vardır. Burada da bir eski öğrenmem vardır, bir de yeni öğrenmem vardır. Şimdi arkadaşlar basit bir örnekten gidelim. Önce bir örnek yapalım sonra tanımlayacağız zaten. Şöyle ki. Biz hangi yıldayız? 2018. Hangi yıla gireceğiz? 2019. 2018 eski öğrenmem, 2019 yeni öğrenmem. İleriye ket biz eski öğrendiğimiz bilgimizle yani çok baskın bir şekilde eski bir öğrendiğimiz bilgi ön plandadır ve yeni bilgiyi unuturuz. Şimdi böyle karmaşık anlatmayacağım. Ben size Şöyle bir atasözü söyleyeyim. Hangi yönü unutursan oraya ket vurur. Şimdi bakın hangisini unutursanız oraya ket vurur. Şimdi ben şöyle bir örnek yapıyorum. Diyorum ki yeni yıla girdik ve <gülüyor> yeni yıla girdik ben tarih atacağım. 2019 yazmam gerekirken bunu yazamadım. 2018 yaz. Arkadaşlar nereye ket vurdu? Ben yeniyi unuttum, o zaman bu ne olacaktır? ileriye. ket vurmadır. Ama ben 2018 yazmam gerekirken yazamadım ve onun yerine 2019 yazdıysam hangisini unuttum? Eskiyi unuttum, geriye ket vurmadır. Şöyle diyeyim, hangi yönü unutursan oraya ket vurur. Aynen aynen. Atasözü. Ayşe Gül al Şimdi şöyle söyleyeyim. O zaman bir tanım da yapalım isterseniz. İleriye ket vurmak yeni bilgiyi unutmaktır. Geriye ket vurmak eski bilgiyi unutmaktır. Bir örnek daha yapalım. Şimdi inşallah Allah bağışlasın benim iki tane yeğenim var. Bir tanesinin adı büyük olan Tualp, küçük olan Kutalp. Evet, şimdi benim ilk yeğenim hangisi? Tualp. Tualp daha büyük. Dolayısıyla Tualp benim eski öğrenmem. Kutalp yeni. Bu eski. Bu da yeni. Şimdi ben kutalpe seslenirken tualp dersem. Eski bilgi ne yaptı hop bunu unutturmuş oldu. Hangisini unuttum? Yeniyi. O zaman ne diyeceğim? İleri. İleriye ket vurma. Peki tualpe kutalp dersem ne olur? Geriye, Geriye ket vurma olur. Anlaştık bir örnek daha yapalım, ondan sonra devam edeceğim. Şimdi şöyle düşünün, sizin ortaokuldaki okul numaranız 50 olsun, 52 olsun. Liseye başladığınızdaki numaranız da 152 olsun. Lisedeki öğretmeniniz size derse ki numaran kaç, sen de dersen ki 52, o zaman ne oldu? Yeni bilgiyi unuttun, ileriye ket vurdu. Ama sen ortaokuluna gittin, ortaokuldaki hocam dedi ki senin numaran kaçtı dedi. Es yani dedi ortaokuldayken sen 52 demen gerekirken lisedeki numaranı verip 152 dersen geriye ket vurur. Tamam mı arkadaşlar? Bu çok önemli. Ee, yazın bana. Hocam anladık diye burayı çünkü buradan soru geliyor e, buraya hassas olmakta fayda var yani yeni bilgiyi unutuyorsam ileriye ket vurma eski bilgiyi unutuyorsam geriye ket vurmadır çok küçük bir ipucu vereyim soruyu okudunuz paragrafı okudunuz şuna bakmanız lazım eski bilgi hangisi yeni bilgi hangisi bunu bulduktan sonra da ikinci bakmanız gereken şey hangisini unuttu yeniyi mi unuttu Eskiyi Anlaştık. Peki, şimdi devam edelim arkadaşlar. Bunlarda çok bizim şey yapacağımız bir yer yok. O yüzden şuradan anlatayım. Konunun yapısı dediğimizde en iyi öğrenme şekli bütün parça bütündür. Yani önce genel, sonra detayları, sonra da bir özet yapmak çok mantıklı. <gülüyor> Zaman dediğimiz kısım aralıklı da olabilir, toplu da olabilir. Aralıklı çalışmak demek düzenli çalışan öğrenciler var. Siz onlara inek diyorsunuz demeyin. O çocuklar akıllı, uslu, düzenli çalışan insanlar yani aslında. Çok da iyi bir şey yapıyorlar. Kalıcı öğrenme oluyor. Ama bir de sınavdan önce bunu daha yaşamadınız siz. Asıl bunu üniversitede yaşayacaksınız. Üniversitedeyken arkadaşlar... Ee, bütün bir dönem durursun, durursun, durursun sınava bir gün kala bütün kitaba çalışmak ne olacaktır? Toplu çalışma olacaktır. Şimdi size bir hikaye anlatayım. Benim en yakın arkadaşım Fatma, Trabzonlu. Biz Uludağ Üniversitesi'nde okuyoruz o dönemde. Ee, Fatmaların da evi Muradiye'de böyle teras da var ve hoca bir kitap vermiş bize. Böyle bu kadar bir kitap. Kitap da çok böyle eski, tuhaf bir dili var yani. Biz böyle bayağı bir zorlandık. Aldık, sınav, ertesi gün sınav var, vizeler var. Ya Fatma nasıl çalışacağız? Dedik ki biz bunu özet çıkartalım. Sınava saatler kalmış. ve 350 sayfalık kitap. Denedik. Olmadı. Yani kitap o kadar kalın ki yapamadık yani dedik bu böyle olmayacak birbirimize önemli yerlerini okuyalım. Fatma okuyor ben uyuyorum. Ben okuyorum Fatma uyuyor. Bu da olmadı. Bu arada saat geçiyor. 2 oldu gece, 3 oldu, 4 oldu falan. Hoca ezmi okumaya başladı. Biz birbirimize baktık Fatma ile. Canım Fatma buradan çok selam söylüyorum ona. Fatma ile birbirimize baktık. <gülüyor> bu böyle olmayacak dedik. Gittik bir abdest aldık. Seccadeleri terasa serdik. Allah kabul etsin. Namazımızı kıldık. Bursa'da bizim bir pasta, pastanecimiz vardı. <gülüyor> Muradiye'de. Sabahın da altısında gittik. Pasta, poğaça, börek her şeyi aldık. Mükellef bir kahvaltı yaptık. Okula gidiyoruz. <gülüyor> Otobüsteyiz. <gülüyor> Arkadaşlar ee, biz hala şey modundayız yani ne yapacağız çok bilmiyoruz çünkü çalışmadık yani. Neyse gittik işte falan böyle sınava girdik. Normalde dört soru falan soracak sanıyorduk hoca. Hoca iki soru sordu. Patladık zaten orada. Hoca kağıtları dağıttı. Fatma dedi ki ne yapacağız Ayşegül? Dedim ki ne biliyorsan yaz. Yani Kalu beladan beri ne biliyorsan yaz Fatma. Biz yazdık bir şeyler böyle iman gücüyle. Ve enteresandır biz o sınavdan geçtik arkadaşlar. Hiçbir şey çalışmadık. Üniversiteyi inşallah kazandığınızda, yani istediğiniz bölümleri kazandığınızda e, bu tarz sınav öncesi sıkıntıları çok yaşayacaksınız. Benim hiç unutamadığım bir şeydir. Yani bir üniversite hatıralarımdan biridir. E, dolayısıyla da bunu da sizinle paylaşmak istedim. İşte bu toplu çalışma hatta toplu çalışamama gibi bir durumdur. Ama en güzeli nedir biliyor musunuz? Sınav e, sürecinde aralıklı çalışmaktır. Yani her gün düzenli 2 saat, 3 saat çalışmak çok daha anlamlıdır. Şimdi gelelim geri bildirim. Eğer biz karşımızdaki insanlardan geri bildirim alıyorsak o zaman çok daha kalıcı öğrenme sağlıyoruz ve öğrenci aktivitesi yani Öğrencinin aktif bir şekilde derse katılımı arkadaşlar ne olacaktır? Tabii ki e, olumlu etkiler. E, derslerde mutlaka soru e, yani öğretmenlerinize anlamadığınız yerleri sorun. Aynı zamanda bir de yapmanız gereken şey derse her zaman katılın. Öğrenme malzemesiyle alakalı faktörlerde algısal ayırt etme. Şimdi bakın ben başlıkları kırmızı yazmışım. Açıklamaları mavi. Benim yaptığım bu durum algısal ayırt etmedir. Algısal ayırt etme bir durumu, bir bilgiyi diğerlerinden daha öne çıkartmayı sağlar. Dolayısıyla de bu algısal ayırt etmedir. Kavramsal gruplandırma, ben bu konuyu anlatırken kavram haritası kullandım. Yaptığım şeyin adı kavramsal gruplandırmadır. Öğrenmeli kalıcılığı arttırır. <gülüyor> Anlamsal çağrışım. Öğrencilerin yaşantılarıyla ilişki kurmaktır. Şöyle düşün, az önce bir hikayemi anlattım mesela. Mutlaka sizin de böyle yaşantılarınız vardır. Biz eğer kendi yaşantılarımızla bilgi arasında bağlantı kurabiliyorsak o bilgiyi asla unutmuyoruz arkadaşlar. Ve son olarak da telaffuzu kolay olan bir şeyin öğrenmesi daha kolaydır. Ama bir şeyin telaffuzu zorsa... Öğrenmesi de zordur. Mesela e, Nietzsche ya da işte ne bileyim e, çok zor isimler var böyle. Mesela İngiltere, İngilizceden, Fransızcadan gelen isimler. Telaffuz edemediğimiz şeyleri öğrenmek istemiyoruz arkadaşlar. Evet yani dolayısıyla da bu ne olacaktır? Telaffuz edilebilirlikte öğrenmeyi arttıran bir şeydir. Evet çok önemli bir konuyu Halletmiş olduk. Şimdi yine öğrenme kuranlarıyla devam ediyor olacağız. Kendinize çok çok çok çok konuşamayın. Çok çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler selamlar.